Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz meleklerin insanlara yardımı. Melekler akıllı bilinçli varlıklar. Meleklerin bizden şu farkı var. Melekler madde ötesi ruhsal varlıklar. Yani meleklerde beden diye bir şey yok meleklerde. Onların yapısı nurda yarattığı nur olduğu için. Yine melekler ruza oldukları için de yani bir emir yarattı bunlar. Küle <gülüyor> emir yarattı melekler. Meleklerde beden yok meleklerde. Meleklerde beden olmadığı için nefis de yok meleklerde. Mesela bizlerde nefis de bir duygu var. Bizler nefis diye. İnsanda ruh, nefis. iki arama Ruhumuz melekler aleminde, ruhumuz bizlerinde. Nefis de hayvanlar aleminden. Yani insan denen varlık ortada. Bir yanda melekler, Ruhumuz ondan aynı konumda. Değerli anda nefsimiz, o da hayvanlarla aynı konumda. Eğer bir insanın ruhsal yönü güçlenirse, o kimse melekleşir. Hatta bazı bir şey konuşulur. Mesela fahankesi derler, melek gibi denir. Melek gibi, gayet hoşgörülü, yumuşak tavırlı, kimse zararı olmayan alana gelebiliyor. Meleklerde nefis olmadığı için onlarda şehvet, öfke, kin, onur yoktur onlarda. Yine meleklerin yaratılışı cismi basit taraftan ediyor. Yani sav cisim tek nurun altında nurda yerseler bunlar. Bu işin mekteb içinde çelişkomoz meleklerde. Mesela bizim yaratılışımızda evet, toprak var, su var, hava var ve ısı var. Ev evet, toprak çeşitli elementlerden yaratılmışız. Bu işin her insanın içinde çelişki olan insan içerisinde. İnsan içkin içinde İnsan bazen bir karar veremez. Bir duygusu bunu ister. Gönül başka bir işleri ister. Hayal başka bir işleri ister. E, akıl insana başka yönlendirir. İnsan bazen kendi içine çelişkiye düşer. Kişi karar veremez. Sıkılır, daralır, buralar insan. Neden? Bizim yaratılışımızda çeşitli <gülüyor> madder olduğu için her birbirine eksar var bizlerde. Melekler yalnız tek bir madde ruh, nur olduğu için onların hali hep aynı halde böyle. Devam aynı halde böyle. Yani her zaman huzuda yaşarlar bunlar. Meleklerde yeme içme yok. Neden? Beden yok. Sinirim sistem yok meleklerde. İyi içmezler. Onlar da cinsiyet yok. Beden olmadığı için. Öfkü yok. Kız bak, şunlar bunlar yok böyle. Peki bunların gıdası var mı? Var. Nedir bu da? Allah-u Teala'ya ham tesbih etmek. Yani Allah'ın zikrinden onları gıda alıyorlar. Bir kimse, insan olarak insan eğer Tesbihattan insan bir zevk alıyorsa bir kimse o insanda melekleşi demektir. İnsan o kimse demektir. Eğer bir kimse tesbihattan zikri alırsa melekler günah işleyemedikleri işin de onlarda da teberiye bir şey meleklerde. Onların Yaşam, yaşantılarında bir birçok şey meleklerde. Şimdi gelirim inşallah meleklerin yardımları. Tabii çok yardımlar var insana meleklerin. Ama yani inşallah Kuran-ı Kerem'den iki örnek aldım. Ancak bu sohbet kapsar tabi. Birinci örnek Mümin Suresi'nden ayet 7-8'de Mümin Suresi Kuran-ı Kerim'de biri mü'minun. Diğerde mü'minlik süre vardır. Bu mü'min suresi yani hamimlerden kısımdandır. Buraya bize bu melalık burada. Ellezine yahmünün arşe ve men havlehu. Ellezine şu melekler. Yahmünün arşe Arışı yüklenen melekler ve men havluyu bir arışı etrafında melekler. Melekler de sınıf sınıf melekler de makam olarak meleklerin makamları da. Bunların en büyük üçün makamları da arışı yüklenen melekler. Dört melek bunlar, dört melek diyor. Meleklerin büyük bir Allah bilir. Yani gökleri aşan büyük melekler. Bu dört melek arş yüklenen. Fakat yük kaldıran değil. Yani arşı ilgili melekler bunlar. Onla bunlar görelim melekler. Dört meleklerdir bunlar. Bir de arşı etrafında bir de arşı tavında melekler arş etrafında. وَمَنْ حَوْلَهُ Melekler. İlk olarak allah Teala bunları yarattı. Melek olarak. İlk olarak. Önce arşi yüklenen melekler ondan sonra melekler yarattı. Etrafındaki melekleri. Arşı etrafında. 70 bin saf bunlar. Böyle saf saf. Bunlar ne hakkı? Bunlar da arşı etrafında bunları arşı tavw ediyorlar. Meleklerin nere görevi? Yusib'ün bihamd-i Rabbihim. <gülüyor> Yuseb-bihûne bihamd Rabbihim. Bunda Allah'ın Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar. Yani meleklerin gıdası bu. allah Teala'yı, Mevlamızı hamd ile tesbih etmek. Tesbih. Bizler aklımıza şu bir tesbih deyince 99 lira boncuk vardı. İpes dizeler. Acı o mu? Tabi değil. Nedir tesbih? <gülüyor> tesbih mastardır. Sebba fiilinden. Sebba ise bir gelir. Tesbih mastar. allah Teala Mevlamızı tesbih, tenzih anlamına geliyor Mevla'yı. Tenzih etme. Ne diyoruz bizler mesela okurduğumda? Sübhanallah. Sübhanallah. Allah-u burada. Bize tesbih ediyoruz. Bu tesbihin anlamı çok geniş kapsamlı mıdır? Çok geniş kapsamlı. Yani dille kolay ama mizanda ağır gelen ibadet. Sübhanallah. Buradaki baştaki sindir bu. Bazıları bunu kal okuyorlar. Subhan diye o zaman buradaki sin sad olmuş oluyor. Anlam burada değişiyor. Yine bazıları da şu oradaki. Bazıları da bunu pe okuyorlar. Subhan Allah derken bazı kimselerde Arapçada pe harfi yoktur. Sübhanallah. Nedir bu? allah Teala Mevlamız her türlü noksanlıktan münezzehli biridir. Noksanlıktan. Bu tabi en kısa, en basit bir çevirisi bu. allah Teala güce Mevlamız, gücü Rabbimiz her türlü noksanlıktan münezzeh biridir. Noksanlıktan. Neden noksanlık? Bir şeye güç getirememek. Bu bir noksanlık. Bir şeyi görememek. Noksanlık, eksiklik. Bir şeyi duyamamak. Eksiklik. Bir şeyi akıl erdirememek. Hep bunlar noksanlık bunlar. İşte Rabbimiz allah Teala her türlü noksanlıktan münezzeh. Noksanlık el alim bilir. Neyi? Her şeyi bilir. İçimizi bilir, dışımızı bilir. İçimizdeki her bir hücre yaratan allah Teala, her hücre yaratan Mevlam. Yani hücreyi bilmeyen organı bilemez. İnsanı bilemez. Her cisimde de atomdan medene meydana geliyor. Atom toplumun var böyle. Atomu bilmeyen, ona güç getiremeyen, tabi cisme de karşı muhtemelen. Mevlamız, el-alim her şeyi bilir. Sonsuz, sınırsız, doksansız. El Basir her şeyi görür. Zaten bizim öyle yapmış biz allah Teala bizleri. Yani bize de bir ilim sıfatı vardır insanlarda. İnsanlar bir şey bilirler. Biz de görüyoruz. Ama nedir bizim görüşümüz, görmemiz? Çok ama çok kısıtlı, çok sınırlı. Uzağa göremez, seçemeyiz. Yakın da olsa bir duvar, gerek perde, bize engel yol arkasında göremeyiz. Allah-u Teala Mevlamız her şey görüyor. Ama öyle bir görüş ki, öyle bir görüş ki düşünelim ki böylece yalnız bu dünya değil ama bu dünyada bile aslında Musa Aleyhisselam'a ilk olarak peygamberlik verildiği anda tabu konuya girmeyeceğim. Azim Musa Aleyhisselam şunu e, aldığı kayınpederinden ısırı geliyor, koyun sürüşte var. Kışın mevsim, gece hava soğuktu. Hava bulduk, kapalıydı, karanlıktı. Yani yıldız göremiyorlar, yolu kaybettiler, bir şey göremiyorlar. <gülüyor> Sürü dağıldı. Sürü dağıldı, karanlıktan. Hava soğuk, Musa Aleyhisselam bunaldı artık. Daha peygamber değil o anda. Ne yapacağım? Sağ koş, sağ koş koşuyor. İmtihan üstüne gelecek, sıkışacak. O anda da hanımı da hamileydi. Hanım da son günlerinde Musa Aleyhisselam telaşla et alana hayvanlara bakarken hanımı ya Musa doğum sancımsız çok sıklaştı. Yormak üzereyim. Bu da mı geldi başıma şimdi bu anda? ne yapacak? Gece karanlık, hava soğuk çölde. Ne yapacak? Şöyle et baktı. tur Sina, Turdan'a baktı. Oraya bir ışık gördü. Işın atmış da bu durmuş. Da. Oraya gitti. Mevlam gördü. Yağmursa ben senin Rabbim. İşte orada Hazreti Musa'ya ilk peygamberi verildi. Orada Hazreti Musa Allah'ın kelamını Keramunu basısız işitti. Nasıl işitti ama bütün bedeni hücreleriyle, böyle, her şeye böyle. Bebek yok. Bir de bunun dışında Beşer fersah diyor. Eski uzunluk ölçüsü. Yani aşağı yukarı beşer kilometre bir çevrede de Musa Aleyhisselam Allah kerim işitirken her şeyi gördü beleyici. Beşer kilometrelik bir alanda Musa Aleyhisselam o alanda bitkilerin zikrini, karıncaların zikrini, kuşların zikrini hepsini gördü beleyici. Hepsini gördü. Yer altına karınçalar, Allah'ı zikrediyorlar. Kuş Allah'ı zikrediyorlar. Daha ne kadar mahlukat varsa, o dağında varsa, hepsini gördü, hepsini bilgileri gördü, hepsinde zikirleri farklı. Hepsi işitti. Bu niye örnek verdim? Hazreti Musa Aleyhisselam evet, peygamberdir. Ulazim peygamberdir, Resul'dür, insandır. Ona... Rabbim bu hali, malevi durumu ver, verince ne yaptı? Kendi çapındaki bir mutlakayı her şeyi gördü, Her şeyi gördü. İşte Mevlamız da her şeyi böyle görüyor. Bu kadar karıncalı yer altında onların yürümesi, rızıkları, barancakları yerleri zikirleri, fikirleri, hastaları, sakatları, ayak kırılanları hepsine bile gireyim Uçan kuşlar, denizde balıklar. Bu dünya gezegeni. Evrende sıfır. Bir nokta değil böyle şey. Yuk yukarı çıkalım. Yıldızlara bak, güneşe bakalım. kardeşlere bakalım. Madde alemine geçelim. Sizin mütehahe varalım. cennet alemi var? berz alemi var? En sonunda aşağı hiç kaflanmış. İşte lehül mülk mülk Allah'ın mülkiyet egemenlik Mevlamızın. Yani nedir buna yani mülkiyet? Allah Teala'nın tam kesin ve hakiki egemenliği şu evrende. Bu da nasıl oluyor? Her şeyi görmesi ile. Her şeyi bilmesi ile, her şeyi de işitmesi, duyması ile Deneyecek ki balık da Allah'a dua ediyoruz. Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz denize atıldı. Balık bunu yuttu. Yunus balığı. Az zaman balık varmış. onu yuttu böylece. Yunus Aleyhisselam balığın kanalından zikretmeye başladı. Melekler duyuyorlar buna bak. Melekler duyuyorlar. Ama nereden gele bilmiyor melekler. Yunus'un Aleyhisselam'ın zikrini duyuyorlar. Ya Rabbi, senin Yunus peygamberinin zikri denizden geliyor Ya Rabbi. Gece karanlığında evet memurdu, balığın karnında şu anda böyle. İşte bir kelimedir aslında, kısadır. Subhanallah, Anlamı, kapsamı o kadar geniş ki o kadar geniş ki kapsamı bitmez yani, aman bitmez bunlar. evvel. İşte meleklerin de zikri bu. allah Teala'yı tesbih ediyorlar. Ne ile? Bir hamdi, hamd ile beraber. allah Teala Mevlam her türlü övgüye layık olan Allah'tır. Her türlü övgüye layık olan ancak Allah deri cilübedir. Onun hakkıdır. Hamd, övgü, şükür sana Allah hakkıdır. Neden? O da yaratan O'dur. Her şeyi var eden O'dur. İşte mesela filan şey çok güzel. Faydalı, yaralı, kokusu rengi güzel. Ama şey kendi kendine o oluşuma girmedi ki. Bir ufak bir noktaydı bir tohumdu. Onu o noktaya tohuma özelliği veren kokusu rengini veren Mevlamı. Yaradan Mevlamı. Bunun için İnsanın bazıları sivile bir bazıları da süper ola bir bazı dallarda ama o insanı yaratan, onu o gücü veren kimdir? Velâmastır. O halde ancak övgüye Allah aittir. Şimdi gelin inşallah meleklerin durumuna. Arşı âladır, arşı âlâ. Ne demek arşa ale? Bütün alemi kapsayan en büyük varlık. Bütün alemi kapsayan. Önce 7 gökler vardır. Dünyamıza ki dünyamıza görünen yıldızlar aniden samoyolaylık yıldızlardır. Ondan sonra diğer galaksilere gelen yıldızlara geliyor, onlara geliyor. İlk kat gökler. Artık bunun büyük allah Teala biliyor. Fakat Bunları da kapsayan, çevreleyen sivriğin müntaha var. İridar gökler. Ne kadar binlerce, on binlerce galaksi varsa da. En küçüğü Samuel galaksi, En küçüğü budur. Daha büyüğü, daha büyük, daha büyük beraberici. Hepsi içine alan Sidre müntaha. Cebrar sen makamın. Ondan sonra cennet alemi var, lehî mahfuz var, ferş var, en su arş ale hepsi kapsamıştır. Bunun için en büyük varlık arşı aladır. En büyük melekler de orada görev yapan meleklerdir. Bu müminler melekler Allah Teala'ya Allah Teala'ya bunlar hamd tesbih diyorlar. Büyük ümle bihi Allah Teala'mıza iman ediyorlar. Onun varlığı birine tek bir egemen olduğuna Bu meleklerin Allah ile olan ibadetleri bir de manevi gıdaları gıdaları. bizler nasıl havayı solmadan duramayız? Hatta mesela bir kimse şöyle ilaç etse biraz da havayı solunmayacağım diye insan kendini sıksa biraz sıkar sıkar insan patlar, patlar diyeceğiz. Melekler de allah Teala'yı hamd etmeyince duramazlar, yaşayamazlar onlar da böyle. Peki nasıl oluyor bu iş acaba? Bizlerde de ruh olduğu için bunu anlamamız gerekiyor aslında ruh. Bir insanın da ruhu gıda alabilse, önebilse, Ruhsal, bu da, ruhsal zevk, manevi feyiz. Bir kimse ruhsal zevk alabildi mi? Nedir bu? Melekten aldığı bir gıdadır bu da böyle şey. O kimse artık melekler sıra buna yirmiş demektir. Bu kimse ne yapar? Artık maddeden geçer muhteremler. Nice padişahlar, nice sultanlar yaptılar. Hepsinin terkettiği, ruhsav, zevkli tadınca bunu. Mekke müşveri, Mekke döneminde, Mekke müşrikleri, müşrikkenin sebebi. Yani, sınırsız bir nefsane yaşamları var. Fuhuş, serbest. Dele düzeni yok, kanun yok. İçki, kumar, her şeyleri mübakkenlere böyle. Öyle bir durumdan, İmana gelenleri peygamberimizin huzurunda imana gelenler ne yapıyorlar? Peygamberimiz alık ruhsal ve malivi gıda ile iman nuru bireşince, artıkleş bireşince yani o sahabenin gönündeki iman nuru ile peygamberdeki o iman nuru ikisi birleşince ne oldu bundan müteemmiller? İtildi Kakıldı, hakareti oradı, işkenceyi oradı, aşağılandılar, her şeyi çektiler. Aç kaldılar, her şeyi katandılar. Nasıl yapabilirler? Ruhsal zevk alınca, ruhsal zevk. Ruhsal zevk. Eğer bir insan hayatımda bunu tatmamışsa, ne yazık ki o kimse, o kimse, yani hayvanlar grubunda muhteyinler. Bunu beni Allah biliyor. Seviye. Kelamıla biliyorsunuz. Kelamim belhum al-dal. Kelamim belim al-dal böyle. Onda hayvan gibi labiliyor. Hatta da aşağılara biliyor. aşağılara Ruhsal Ruslar zirvede. Şimdi melekler Allah teala hamdülillah diyorlar. Ve estafrune bir de melekler burada istiğfar ediyorlar. Tevbeye yani yapmış oluyorlar. Kendilerine hayır, amelü, imaden müminlere. Bakın o teyze. Melekler istiğfar yani estağfurullah anlamında. Yani Rabbim affele, bağışla diye dua ediyorlar. Ama kendine değil. Neden Onlarda günah diye bir şey yok onlarda. Bilmiyor günah kardeşi. İşlemez günah ki. Eşevet yok. Öfke yok. Kin yok. Hırs yok. Benlik yok. Onur yok. Bir şey yok böylece. Sabir ruh. Nur. Gayet tertemiz, pak bir nur. Aşk ilahi var. gezbi ilahi var. Allah'ın yanımaları var. Aşk bir şey bir şey bunlarda. Ama ne yapıyorlar? Müminlere, iman edenlere bunlar yani bizim işin bunlar orada. arş alada. Bizim orada Allah tarafından tevbe ediyorlar bizim işin. Apılmamız işin. Neden acaba? Melekler bizi görüyorlar muhtemelen. Bizi görüyor melekler. Arkadaşlar. Meleklerin bulunduğu neresi? Dünya neresi? Orada kim bilir kaç trilyon yıl ışıkı var. O uzak uzak böyle. Ama meleklere göre yak uzak fark etmiyor onların görüşünde, yak uzak fark etmeyen görüşünde. Aynı görüyorlar böylece. Görüyorlar. ona bizi görüyorlar. Nasıl ona bizi görüyorlar? Nefsin biriki bastığını görüyorlar, baskısını görüyor nefsin baskısını böyle. Yani Gerçekten bu yani evliyalar bile bizi açıyor evliyalar bile bir, şey. bir gün evlenen biri yay olarak bir yere giderken, yolda bir gafil olan bir insanla aynı yolda gidiyorlarmışlar, karşılaşıyorlar. Da yolları bir olunca nerede de gidiyorlar? Abi evliyalla Allah dostu. Yani Allah diyen kimse ruhu uyanmış Günü uyanmış kimse. Diğeri de gafil kimse nefsinin etkisinde her şey kızıyor, canlısık oluyor, dar oluyor, bunalıyor, acelecilik, sabırsızlık. Yani gerçekten çekilmez bir çile bu nefis muhtemelen. Çekilmez çile. <gülüyor> İnsanı böyle yapar nefis emmari. Acelecilik, sabırsızlık, her şeyi kızma, her şeyi güzelme, kırma kırılma, öfkelme, kızma, telaş hep telaş böyle. İşte bir, bir sıkıntısı, darlık bunu Yani bu çekilmez bir şey bu e nedir mesela? Yansılık var, stres diye böyle. Neden kanat oluyor? Köken hissemara. Bu tarafa hissemara böylece. Yani insandan kopabilirse, ruh biraz gıdalansa. Ruh gibi ağzını basarsa bedeninde insan rahatacak aslında. Şimdi ne yapayım, melekler? Onlar dünyaya bakıyorlar. Onlar bizi görüyorlar. Evet namaz kare kadar bizi görüyorlar. Ama bakıyorlar ki evet insan namaz kılıyor ama işine gene onuru var, beniri var, benliği var, gururu var, kibiri var. İnsanlar böyle teraş insanlarda mağaz aşırı dünya sevgisi Sanki dünyaya tapılmış gibi, ölmeyecek gibi, muazzam bir koşma, koşuşturma, tartışma, kavgalar, şunlar bu, dövüşler, bir alem onlara göre, meleklere göre, onlar bize acı mıdır? acı Ne yapıyorlar? Onlar bizimce Allahu Allahü Teala'ya tevbe ediyorlar. Rabben diyor ki, ey bizim Rabbimiz, vesiye teküleciğin rahmeten ve ilma. Ey Rabbimiz diyorlar amirekler. Sen her şeyi diyorlar rahmetinle, ilminle kuşattın diyorlar. Her şeyi Mevlam rahmetiyle ve ilmiyle kuşatmış. Rahmet, ilmiyle böyle. Demek ki biz etrafa baktığımız zamanlar bazı acınacak durumlar olabilir. Ama ne kadar orada bir kahır varsa Rahmet, o da mutlaka vardır muhtemelen. <gülüyor> Karşılığında Ve ilma, her kuşatmıştır. İşte melekler şöyle devam ediyorlar dualarına. Favfir. Ya Rabbi sen affeyle, mahvet eyle melekler. Hangi melekler? arşı alayı taşıyan en büyük melekler. Onları görmeye Cebrail'in bile takatı yok. Cebrail onları göremiz. Ayrıca Biral birisinde Aleyhisselam'da Peygamberimiz Sidi Muntaha'a geldi Cebrail'le beraber. O Cebrail'in makamı. Sidi Muntaha. Peki Cebrail Aleyhisselam kardeşi Muhammed benim makamım burası ileri geçemem yanarım. De, yanarım de. O aşk derecesinde yanar ama bir de geçemedi. Bu melekler çok üstü melekler. Cevbal'de üstü melekler bunlar. Araşlaşan melekler. Onlara bakın dua bizlere. Fevfir Ya Rabbi affeyle mahvedeyle bağışla illezine tabu tevbe edenleri ama ve tebeu sebiyleke ve senin yoluna tabi olanları... ...onları affele bağışla. Tabu ve tebu sebiyle ki hak. Ya Rabbi tebe edenleri. Nedir tebe? Bir kimse... ...suya düşmüş... ...denize bir düşmüş suya. Bence. Çırpınıyor. Ne bu çırpınması? Kurtuluş arıyor... Bu da nedir? Maneviyata bu, tevbe bu muhteremden böyle. Yani insanlar da nefsin bataklıklarında şehvete dalmış, öfkesine hakim olamıyor, gazetine hakim olamıyor, hırsını preferenleyemiyor, çılgın gibi olmuş kişi. Nedir tevbe ederse o anda, nedir bu tevbe? Nefsin bataklıklarında bir çırpınma böyle. Çırpınma işte melekler öyle diyorlar. Ya Rabbi, tevbi eden mümin kullarını onlara bağışlar Rabbi. Ama hiç tevbi hiç niyet yok hiç böyle. Yani küfründe, sapıklığında ideolojinin peşinde, e, haram peşinde, günah peşinde, her akşam içkide, gazetemizde, kumarda, barda, pamiyada, şurada, burada. Oğuzdan bir hayat geçiriyor. Hiçbir bir yok. Melek de bırakıyorlar. Buna Kimi? Kim biraz çırpınırsa böyle. Haberle, çırpınırsa böylece. Ona doydular. Tevbe edenler bir de ve tebevü sebileke, Ya Rabbi senin yoluna tabi olan da Allah yoluna girenlere. Allah yoluna. Yani haramdan çıkıp vatan çıkıp da Allah yoluna girenlere. Ben yaradan Rabbim var. Ona döneceğim dereten, yani ruhsal uyanlar ve kıyim onları koruyor Rabbi. Azab cahim. cehim, azamları koruyor Rabbi. Demek ki bir insan, bir insan ne kadar tövbe etse, Allah yoluna girse. O olduysa sen çabalasa da yine nefsi emvarisi her an buna baskı yapabiliyor. Her an nefsin üstünlüğü olabiliyor bu kişinin üzerinde. E Gerçekten böyle muhteremler. Yani kişi mesela bir mümin Müslüman inanmış kimse hacı emre'ye gider, taahhüd ederken bir ayağına basar, birini acıtır bir şey yapar, hep öfkeni birden beri yapar. Tavaf ediyor, Beytullah'ta. Tavaf ediyor. böyle. Neresi o tavaf yeri, peygamberimiz, eshab-ı kiramın aynı dolaştığı yer, aynı yer ama, aynı yer Orada, Kabe'nin itirafında, Resulullah dolaştı, İbrahim Aleyhisselam dolaştı orada, sahabi dolaştığı böylece. Orta Beytullah. Öyle ki ne yapıyor? Bir anda, bir anda, nefsin o gazap sıfatı deniyor buna. Öfke sıfatı. Bir anda bu etkiliyor. Etkisi alabiliyor bunu. Bu duygunun kişi etkisine girince ne oluyor? Akıl ona devreşi kalıyor bak. bak akıl Hemen böyle kişi öfkeleniyor. Kızma mızma, kalp şunlar bunlar böyle bu Bunun için ne diyor melekler bakınız? yaradı, Rabbi tevbi edenleri, çırpınanları pişman olanları yani pişmanlı duygusu bu tevbe bu da pişmanlık evet yanlış iş yapmış ama tabiye ya ya pişman olmuş çırpınıyor kutuluş arıyor ve en azından ona girebiliyor ama tabi bir insan gene tam yapamaz ne diyor melekler ve kıhim azab-ı onları ya rabbi azab-ı cehennemden koru ya rabbi yani Kur'an'a başla ve yine meleklerim dua zahmet ediyor. Karşık meleklerim. Ve Rabbena ve de hırm cennati adın. Rabbena ey bizim Rabbimiz diyorlar. Kuran-ı Kerim'de nerede bir dua gelirse hep Rabbena ile başlıyor. Hep böylece. Rabbena fili, Rabbena atina, Rabbena zalemle hep Rabbena ile geliyor. Allah rububiyeti, keribisi egemenliğine. Hep böyle geliyor böyle. Ne kadar dua varsa Kur'an-ı Kerim'de hep Rabbena ile geliyor herhalde. Melekler de böyle dua ediyorlar. Rabbena. Burada Rabbe, buradaki be üstün. Ne üstün? Bunun başında harb bir nida var. Aslında ya Rabbena. Yani ey Rabbimiz, bizim Rabbimiz. Ve de hülüm cennati adını. Ya Rabbi, onları bir de cennet iddial ile Hangi cennetine? Adın cennetine. Sekiz cennet var. Bundan biri de adın cenneti ki, nimeti en olan cennet. El ve adtühüm. Öyle cennet ki, Ya Rabbi, onları sonlara vaat ettin. Yani, hem teybedenleri, çırpınanları, neştini bilenleri, ama yine de bazen kaybedenleri, kaybedenleri, çırpınanları, Allah yoluna girenleri, bununla yarabbi bağışlar. Onları cehennem azabından koru, onları yarabbi cennetini idhar eyle, sokunlara. Daha, ve salih min abaihim, bir de babalarından da yani salih olanları da babalarından burada babalar gelince ağabey baba, babanın çoğunu geliyor burada. Buna tabi anne dahil büyük babaları dahil buna anneli dahil buna. Ve ezvacı böyle de zevcelerinden de salih olanları ve zürriyatim bir de zürriyetlerinden zürriyet dediği insanın evlatları torunları onlarından da onları da Onların hürmetine cehennet idare oldu. Onları Bu Üç şey geliyor böyle. Babalar. Bu insanın aslı kökü. Ana baba dedeler. Büyük anneler geliyor buna böylece. Ve zevceler. Tabi hanımın kolesi de hanımı. Bir de zürriyat. Reçli. İnsan evlatları ve torunları. Neden böyle duadı melekler? Cennete giren bir kimse eğer cennette annesinde, de büyük annesinin de dünyada iyi geçindiği eşinde, de el hatırımla bir biraz olursa nimeti süruru sevinci daha artacak vardır Onları bulamayan ne olacak? Biraz tabii bir hüzünlenecek böylece. Cennete girdi, babasını buldu, anneciği yok. Annesi yok cennette. Ki onu karnına taşıyan, süt veren, altını temizleyen, yıkayan, besleyen büyük anneci. Anakta çok tabi kendisinde. Ama o cennete girememiş. Berece. Bakacak ki, diğerleri annelerle beraberler. Babasıyla beraberler, beraberler. Ama bunun bunu biraz bükülecek orada. Benim anacığım buraya giremedi diye. E, babasını bulamen olacak. Eşler bazen arayacaklar eşler. Bahşer'de Allah korusun biri cehenneme, cennete gidecek Tabi şey. Tabii eşle ayrılınca tek kalmayacak orada evlenecek. Orada tek biri kalmayacak cennette. Ama ne de olsa, eğer dünyada iyi geçirmişlerse on da olmaz isteyecek orada bende ve evlatlar ne kadar oğlu kızı varsa ve seyir torunlara da onlara buldum ne olacak herandıyla ha sevinecek. Şimdi bu nasıl olacak burada demek ki bir kimse Allah yolunda dahaça çırpılmış dünyada. Her ne kadar nefsinin bazen buna üstünü sağlaması olmuşsa bile hemen kendine gelip tövbe edip derhal silkilmesi, çırpılması, Allah yoluna girmesi, din olarak çalışması, bu kimse bu yönden kazanırsa ne olacak? Anneleri, babaları, eşi, çocukları, şunlar bu yakınları. Onların hemen cihanete girmeye tam hak kazanamıyor olsalar bile, iman ve şartıyla onlara melun ve bağışacak muhtemelen efendim. Bağışacak böylece. Hadise geliyor. Şimdi bir kimse Peygamber Hazretleri bir kimse bakar çünkü mahşerde babası ayrıldı. Cihanet fırkasına her gün bir şeyin babası ayrıldı, cehennem fırkasında. Tutmuş zebaneler babasını, eline koyuyor, bağlıyorlar zebaneler. Bu kurtarak kendisini ama. Babasına bakıyor, cehennem fırkası, zebanın elinde babası. Gelecek yapışacak babasının eline tutacak. Allah'ım bu benim babam. Benim babam bu Allah'ım. Ben yanmasının dayanamam. Diyor ki kulum baban ama onun yolda ayrı yolda ama. Onun alnını secde görmedi kulum. Yine bırakmayacak adam bu. Zebanlerini çekiyor zamanlardan. Allah'ım bu benim babam bu. Ben bunu şeyimi bırakamam. Üstü olacak. Bir bir Rabbim ne yapacak? O baba cennete layık değil çünkü yaşayamaz o da. Cennetle uyum sağlayamaz yani. Günahı çok. Yanılması gerekiyor. Ne olacak be evlem? O anda o kimsenin babası şöyle bir şekilde girecek ki, koku bir şekilde Bir canavar oluyor, koku canavar oluyor. Elbette kapkara koku canavar olacak ve pis koku gelecek, gelecek, ondan, hemkeni bırakacak bu sanatlarından. <gülüyor> Korkacak onu bu sanatlarıyla. Şey. Onu bırakacak. Bu inşaatıken merem buyuruyor. Ve men salaha min abahim. Ve men salaha babalarından, eşlerinden, çocuklarından kimler salah sahibi, salih iş yakından öyle. Yoksa oğlu, maması, evliya, peygamber de olsa kurtaramayacak, kurtaramıyor. kurtaramıyor. İnneki entel azizül hakim Ya Rabbi sen el aziz azizsin Ya Rabbi sen. Melekte bunu söylüyorlar. Duaların sonunda. Sen Rabb'i azizsin. Bir aziz, izzet sahibi. İstediğini yapar. Kimse buna engel olamaz. O yüce Mevla ne takdir etmişse, sanisiyle aynen olur. Engel olmak kimse bana. El hakim her yaptığın evlem hikmetiyle yapar. Hikmet ona bir tarakası vardır onun bir inceliği vardır. O sonra meydana çıkar. En iyisi budur der. Bir de gelelim inşallah. Bir örnek daha vereceğim inşallah. Bu da Fusilat ayet 30'da. Meleklerin insan yardımları. Ve burada buyuruyor. Bismillah. kalu Rabbin allah. İnne kalu rabbun allah. İnne kesinlik için gelir aracında. Yani kesin, mutlak, muhakkak, ki kesinlikle. Kim ellediğine şu kimseler ekilir. Ne dedi bunlar? Rabbin Allah. Allah bizim rabbimiz. Yaratan, sınamızı veren. Ona döneceğiz. O bizim rabbimizdir. Önce Allah'ın rubede kabedtiler. Önce iman. Mevla bizim Rabbimiz. O da yaratan. O da rezzak. O da rezak böyle. Süm mestekami ondan sonra da istikamet dostları yok. Efendim işte de, çok kuvvetli. Ben de şöyleyim böyleyim. Olabilir ama arkadan bak Mevla buyuruyor mestekamı istekamu imanına istikamet şaf, istikamet. Oh, Allah yoluna giriş. Allah boyun eğme. Onun ruhbetini tanıma. Ona boyun eğme Evela. O Allah ki emrediyor. İnanın ki benim Rabbim diye. İnanan bir kimse Allah kulluk eder. Bundan zevk alır. Bundan insan fiiz olması. Allah kul olma kul Allah Teala Mevlamıza. Nefsimizi nefsimiz şunu ya bunu yap. Kişi bunu yapar. de Allah emrediyor. diyor? Hangi bunların Allah emri şey Allah kul olma Mevlamıza kulluk yapma Mevlamıza böyle. İstikamet. Hazir Bekir'e sormuşlar ya Ebah Bekir nedir bu istikamet yani dost olmak Şöyle buyuruyor demyete ile gayrihi Allah'tan başka bir şeye bunlar bakmazlar beliriyor yani bir insan Allah'a tam inandı mı o benim Rabbimdir o benim yaratanımdır rüskünü verendir ona döneceğim deyince inandı mı tabi arada bir ne var gafet var gaflet. Gaflet. gaflet, Bu olmasa mesela şöyle bir sorumuza baksak bir sonuç mezardayız mezardayız ben. Dinleye çalıştık, çabaladık, belirli makamlara işte geldik, çerimiz oldu, dostumuz oldu, her şey tabi olabildi. Ama ne de dünyadaki alacağımız tek malımız bir tek kefe. Bir de palto alayım? Yok izin yok. İşte e kanepemi götüreyim mezaraya. halıyı götüreyim. Yapma. Bir komşum İstanbul'da hastanede öldü. Şu an aklıma geldi. Komşum İstanbul hastanede öldü haber gel akşam sonra geliyormuş devletten. evine gittik konuş topunduk orada bekliyoruz ben İstanbul'dan hastaneden getirirler tabi cenazesi geldi şimdi yere yatırılacak. yeni kacı açık kalacak. hemen orada biri bir çekmeceyi çekti işemi yeni bir çarşaf çıkardı yata çarşaf çıkardı biraz. tertemiz kullanmuyoruz daha beni işte hanımı görmüş dışarıdan onu bırakın Başka öreyim ben. Kullanılmış. Ben yani emin olun Hüseyin'den Ben çok buna duygulamıyorum bundan berice. Bakın. O şarşafı kazanan o kimse. Ev yapan kendisi. Evi işe alan kendisi. Hepsini yaptığı böyle şey. Ama evindeki son gecesinde evindeki son gecesi gece. Son gecesinde aldığı yata şarşafına Yatırılmadıken işine, hanımı kullanılmış bir şey verdi, onu verdi. Onun sen altın dedi, onu tabii altından seviyordu. Demek ki dünyaya geldik, dünya patana geldik ruh aleminden. Tabii koştuk, Koşuşturduk. E bir de öğrencilik gün var, sınavlar var, stresleri var, Sınavda terlemeler var, kaybetmek var, stres ar tabii, mora bozukluğu var. Şunlar var da var hayatlarda karmaşık, yani fırtınalı bir hayat. Fırtınalı bir hayat böyle bir şey. Hava hep aynı durmaz hava. Eser hava böyle. Sağ sol bağların ters meselesen bir hava böylece. Hayat bu muhtelenler. Peki ne oluyor sonuçta? Sonuçta bir tek kefenimiz bizim hakkımız. Peki bunun hiç bu kadar çalış havalık acaba? Değer mi acaba? 40 sene, 50 sene, 60 sene bu kadar çalış çalış, çalış, çalış, çalış, inşaatlar şunlar, bunlar uğraş uğraş Bakın bir yeni çarşafı çok gördüler. Çok gördüler. Ne oluyor? İnsan bir keyfine alıyor. Mezara gömülüyor. Bazı cenazeler kabuk oluyor cenazelerde. Ko araba artık uzun bir kuruk oluşturuyor. Bakanlar aşana kadar kabuk cenazesi. Güzel kabuk güzel maşallah ama nereye kadar? Mezar kaplısına kadar. Mezaraya gelin demeye ne oluyor? Acile acile, çok acilan böyle, çok acile böyle. Kötür kötüdür, potuk zemem böyle, mezarak ömürliyor, tahtası diziliyor, toprak atıyor, atıyor çabucak. Hele havadan soğuksa, biraz havada yağışlıysa, hoşlaya bir odasını duayı herkes kızıyor mu Yani kısa geçti ne? Gerek yok normalde. Tam yazın bizler havalarda fena değil böyle. Oturuyor insan mecbur içimene. Güzel bir hava esiyor. İnsanlar böyle öbek öbek konuşuyorlar. O zaman uzasın saracak vereceğim. Hava soğuk. Yer çamur ıslak. Hava yağışlı. Üçlü insanlarda, ayaktalı insanlarda. Aman çabuk kestim bakalım. Dua ediliyor. Kimse orada kalmıyor. Kimse kalmıyor. Ne oldu şimdi kullar Allah, Allah ile kaldı. Eğer kulun Allah ile arası iyiyse ne mutlaka ne mutlaka ne mutlaka şimdi işte istikamet bu. Allah bizim Rabbimiz başka Rabbimiz yok ondan sonra Allah'a tam bir teslimiyet veylam tam bir teslimiyet haram haramdan kaç mehkudan kaç bidattan kaç Farz süreti Dün ışığında, nurunda alını yürümek. Eğer bir insana nasip olsa böyle bir yaşam, nasip olsa ne olacak bu? Tetenezzeli aleyhimül tetene zelü inecek. Onu meyde yiyecek. Meyde yiyecek. Ne zaman? Ölüm anında. Ölüm anında. Artık gözden perdere kalkmaya başlar. Nefis zayıfladıkça insanın duyguları artık, artık zayıflar anda böyle. Göz bakar pek göremez. Zaten göz matlaşır. Ağır hastanın gözüne bakılır. Gözüne. ...gözün parlak nurluysa... ...hemen ölmez daha böyle. Önce gözdeki nur gider... göz matlaşır. Gözüne bakarsın, göz matlaşır. Artık biraz zor seçmeye başlar. Kuan daha hafif duymaya başlar. Artık gücü bir şey kalmamış, teslim olmuştur. Artık öleceğini anları o anda böyle. Anlar o Dünyayı göremediği oranda... Öbür alemi görmeye başlar mı şimdi? Öbür tarafı vardı. Yani bir perde, dünya perdesi kapanır, öbür perde açılır ama böyle. Annesi gelir ortamda. Ruhular, babası gelir böyle. Melekleri görmeye başlar. O Allah'ın şeytan da görmeye başlar kendisi böyle. Gidece yerini görür orada. Yani dünya hayatı perdesi kapanırken, öbür perde aralıklanır kendisi. Yavaş böyle aralıklanır böyle. Onları görmeye başlar. Şimdi ölüm korkusu herkesin başına anda gelir ölüm korkusu eyvah öleceğim o anda, öleceğim. Ay bir ne olacak orada halim acaba? Ölüm korkusu o an insan ölüm korkusu pişmanlık. Onun için ağır hastana bir gücü varsa elini bir göğsüne koyar yanına koyar ayran toplar işine malzem sıkıntı. Pişmanlık, nedaamet var işten bir yedi şey öyle böyle. böyle pişmandır. Tabii sonunda artık gücü gider, teslim olur. Da ölmeden daha. O anda, o anda bunların yanına melekler geliyor da bakmıyor. Melekler geliyor Bugün bir ister gurbette ölsün, ister evinde ölsün, işte hastanede örsün böyle. Kim olursa olsun böyle, garip olsun, tek başına kim olursa olsun ama hayatında Allah inanmış o benim Rabbim demiş. Allah sevmiş. O aşkı güne tatmış. İbadetin zevkini almış, haramdan sakınmış. Allah yolunda yürüyen kimse ise o anda buna meleklere geliyorlar. Rahmet melekleri değildir bunlar geliyor. Azlar başka geliyorlar. Ne diyorlar şimdi buna? Ella tehafû Ha, sakın al, korkma, korkma. Benimden korkmazlar. Geleceğize korkma. Önce, önce çok korktuğu için önce buna bu müjerie olabilir. Ellat Aslında en ladır. Bunun sayınla Lama ilgim oluyor burada. Birazdan başlangıç B vardı aslında. Bir en la aslında. Meleter diyor ki bu kimseye Ellat <gülüyor> kafu. Sakın al sen, korkma, korkma sen. Allah seni seviyor. Allah senden razı. Allah senden razı. Senin başka Rabbin yok. Sen Allah'a boyun eğitim, ona teslim oldun. Destruyamadın sen. Ya korkma. İşte böyle. Vela daha seni hüzün duymam, mahzun da olma. Korku ve hüzün. Korku gelecekle ilgili hüzün de arkada kalanların dolayı. Hüzün duymak, hüzünlerden arkada kalanlardan duymak. Eyvah tam yapamadım galiba. Şöyle olmadı, böyle olmadı. Bir de arkadan kalan çürüklerin düşünmüşsü onda. Eğer ölen kimsenin mesela arkadan ufak yukarı varsa, gençse ölüyorsa, o anda onun altına gelir, çürük altına gelir. İşte, eyvah! Daha geri bir yaşında, işte biri daha şu kadar böyle, hepsi ufak bunların, yani bal mülk bırakamadım onlara, evde kirada, evde alamadım onlara. Bu halleri belki de bunlara teseviriyorlar ellen tehaf, kendinden korkmaya, korkmaya ve geriden de mazun olma, üzülme. Allah onları, Mevlam'ı görüyor, biliyor. Onların kaderi yazılmış. Yani sen olsan başlarında, olmasan da, onunla o kadar yaşayacaklar. Kardeşim. Yetim büyür hatta öbü arana kalır, itirip kalkılır ama en üst makamı çıkabilir kadar. Onun kaderi ayrıdır. Kardeşim. Ve bir şey bir ne? E bunlar cennette müjdelere bunları. Könüntüm tuadun vaat konu cennette müjdelere bunları. Demek ki bir kimse hayatında önce Allah inanırsa, imanı kuvvetlense peki imanı kuvveti nasıl belli olur acaba? Allah unutmamak ile belli olur. Unutmamak. Ağreye gafet girdi mi gafet bir perdedir. Kişi Allah'tan ayırır. Unutkanım, dalgınlık. Allah unutmak, Yani elden geldiği kadar Allahu u Teala hatırlamak Allah'u u Teala'ya. Yemel-i allah Teala bizi görüyor, biliyor. Mesela namaza dikiliyoruz. Allah huzurundayız. Namaz dikilerken de. 65'e gidiyoruz. Niçin Allah emretti için bize Mevlaımız kardeşim. camiye gidiyoruz, sohbet'e gidiyoruz Niçin? Allah Allah yolda. Müteahhidler elden geldiği kadar gafil olmamak, Allah'ı unutmamak, Allah'tan kopmamak. Bunu yapabilirsek o zaman imanın tadını duymaya başlar. İmanın tadını Var imanın tadı? Var muhtemelen de. Bir elmanın tadı var değil mi ya? Buzun tadı var. İmanın tadı var. Ya, ya. Kim alıyor bu tadı? Ruh alıyor, gönül alıyor. Kul Allah deyince ne olur? Kalpte rüperir. Vecilet kulübembele. İzâ zükürallâhu Allah anılınca Allah deyince kalpler bir duygulanır kalpler yani böyle. Allah deyince böyle. Allah deyince böyle. E Allah deyince anda hiç insanların bir kıpırdamı olmasa gün aleminde böyle gafletle öyle insan var ki oturur mesela evinde sırtına bir yaslar elinde tespit alıp başa Allah Allah Allah Allah Allah der ama böyle Gözü bir yerde, kulağa bir yerde, bütün duygulara başka dağınık bir yerlerde böyle tespih çekiyor. Bu zikir değil muhtemelen. Öyle insanlar bir Allah de. bir defa böyle. Bir Allah der, yer gök bana elinin girer, boyununa Bir Allah der. Böyle Allah devam eder. Bir Allah der zikrin tadını almak tabi zikir deyince Allah hatırladılar. her şey zikirdir Kur'an okumak zikir midir? Tefekkür düşünme zikirdir bari. Neyi düşünme? Bakma gerekiyor barakır alemine. Ağaçlar, ormanlar, çeşitli hayvanlar dört yıldızlar böyle. Bulutlar, şimşekten çakması bir alem bu E bunları yaratan, yöneten var bunları böyle. Tek eli yönetiyor bunlar. Alem başı bu işin onun. Gerekiyor bunları. İşte insan hayatındayken Allah'ın zikriyle güne uyansa insan gönlünde bu aşkı bir tada bilse ...başka tadabilirse. O zaman... ...hayat... ...melekler sınıfı insan gelir. Hayat değiştir. Hayat, hayat çok farklı hayat var. Öyle öfkelenme gider. Gönül darlığı gider. Bunalım gider. Aceleci gider. Kullar böyle sabır olur. Halim selim olur. Yumuşak gönül olur. Melek gibi olur... Hem kendi rahat eder hem de yakınlarından rahat eder edeceğim. Yani gerçekten işte Allah dostu bu anlamına gelir. Allah dostu Hem kendi rahatı kendi rahat eder kendisi de. Yoksa Allah korusun zor hayat böyle gaflet çoksa. Çok, zor, çok zor Allah korusun. Her şeyi kafaya takmak. Her şeyi kafaya takmak. Şöyle olacak, böyle olacak. Her şeye kızmak, öfkelenmek, daralmak, bunalmak, sıkılmak, şunlar bunlar, kapgönül kurmak, acelecilik. E böyle bir insan namazı kılsa, namazın ne alabilir ki namazdan? Ne alabilir ki namazdan? Ne alabilirsin namazdan? Namaz aslında miraç. Allah'a taştıran, huzura çekilmiş namaz aslında. Ama namazı bir şey alamıyoruz. bir alamıyoruz? E namaza girişimiz 92 müzrünler. Rabbin Allah eksik, işte, Rabbın Allah eksik. Allah Rabbimiz, bu inançta zayıflık var, zafet olabilir. Motor zayıf, çekmiyor arabayı. Ya namaza girdik. ördük ama motor zayıf, çekmiyorsan, kötü mü insan, insan çekmiyorsan miracı çekmiyor. İman kuvvet denenecek mudur? Onun sonra da istikamet Allah yolunda. Hiç böyle bir adım atmadan ama bir an geldi iş adım geri oldu mu? Bu tabi olmadı. Allah yolunda bu günah mıdır? Tamoran kaç. Bu günah benim. Cenab-ı Emeviler işte mi günah bilirim ama oh, kaybettik mi tabi? Allah ilanen kimse günah işleyemez tabi. İşleyenler böylece. İşte alıcaz cemaatimiz. Ölürken, ölürken ne olur geliyor melekler. Ne diyorlar? اَلَّا تَخَافُ وَلَا تَعْزِرُ بِي جَنَّةٍ Bir. İkincisi, mezara konduğu zaman. Mezara konduğu zaman. O an var ya, o an böyle, ki insanın mezara konduğu an. Şu insanın böyle yan yatırlar, sahafi sahanda böylece. Kişinin böyle o bedeni topa değdiği anda mezara kişiyi görüyor. O an en zor an muhteşemdir. Bir geç anlattı. Bir sohbette ölümü mezara dinlemiş. Suhabetten çıkmış. Yazın mezara gitmiş. Mezara getirirken bakıyor. bakıyor. Mezara bakıyor. mezar kazılmış. Daha canlıca gelmemiş. O kazdan mezara bakıyor şöyle, yukarıdan bakıyor mezara. Dar bir yer tabi böyle. İki metre çapında şöyle yukarı böyle, metrekarelik, bir dar bir yer böyle şey. Demek ki ben de buraya gireceğim böyle diye, gireceğim burada böyle diye. Şimdi mezara bakıyor yani şey yapıyor. Ama genel normal bakışı. İçin iniyor, mezara iniyor, ayakta böyle. Ayaktan itiradan bakınıyor. Gene bir normal geliyor buna. Bir yatayım bakayım diyor. Kenan yaptım, halim böyle. Uzun yatıyor mezara ve ya bana yemin etti dedi ki vallahi ve billahi dedi böyle yattığım zaman dedi muazzam korktum dedi, böyle dedi. Dışından baktım korkmadım dedi böyle. İçine gittim, ayakta yine korkmadım dedi ama tam yattığım mezara, mezar gün tam yattı üzerim açık ama dedi, açık ama yani yatınca dedim, vallahi bile korktum noktadan dedi. Böyle. İşte o mezara konulu an var ama en zor an, en zor an böyle şey. En zor an böyle şey. İnsan ölmüyor. Aynı insan böyle. Beden feş olmuş. İyi konuşmuyor, göz görmüyor. Beden feş olmuş. Tamamı. Ruh aynı, ruh aynı insan. En zor böyle. Kişi böyle beri dokunuyor. Sonra bu bakıyor şimdi o kimse böyle. Tabi şokta ki insan bakıyor böyle. Ki, elini almışlar. Mesela indirirler böyle. Sen tahta diziliyor böyle. Kendine bakıyor. Kefene sarılmış. Ben de öldüm. Hiç aklıma gelmez öleceğim diye. Yakında ölmez zannetim diye. Bakıyor kefene sarılmış. Pamuklara koymuş. Gürüt serpilmiş. Yatırıldı. Yani tahtara diziyorlar. Topuk atıyorlar. Tabi konuşuyorlar. Maraşlarına bağlandı böyle. Sağa bak, suğa bak. Gürüt, patırtı böyle. Nereye? Kasap ederlerine koyuyor. Can derdini de. Zavallı o can derdini de var cemaatta, tahta düz olsunun dönerinde, cema zavallı. Şimdi ne oluyor Hüseyin der, en zoru o an böyle mezara yolduğu anda. Yine işte bu kimselere, yani Allah Rabbim diyenlere, inananlara böyle. Ve istikam yapanlara yine bunlara, melete geliyorlar. Melete bunlara geliyorlar. Aynı şeyi sürüyorlar. Sakın aysan korkma, korkma. Birisine beraber burada. Ben yani bırakmayacağım Korkma, mahzun olmadı yollar, korkmadı yollar. Bu gün onları görünce ya bir oh bir rahat ya mutlabilir, rahat ya Ondan sonra melekler buna giriyor, soru sormaya, tabi bu melekler bunu yardım ediyor, melek ediyorlar. Allah'ın icadından kurtuluyoruz mutlaka böylece. Yani yalnız yalnız kalmayın mezarında. Şimdi delire bazıları işte efendim işte bir yere bağlanmasan kimseni kurtamaz diye. Kur'an-ı Kerim'e ters, şey ters bu. Burada Mevlam buyuruyor bize bakınız. Demek ki bir insan garip de olsa, ne olsa olsun Allah inanmışsa Rabbim Allah demişse sonra Allah yanında yürümüşse Allah kulunu terk eder mi Allah aşkına? Allah kulunu terk eder mi Mevla? Tek eder mi kulunu Mevlam? Etmez muhtemelen. Ona Mevlam mevla gönderiyor. O mezar konduğu anda Sakın ağ kokmasan, yüzün dümü sakın sen böyle. Onu yine bırakmamalıyı böyle. Üçüncüsü, yerde sur üfürdüğünde kabünden kalkarken de ikiniz surda. İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam o da arşaşı mektiren biri o değil O da arşta kendisi de böyle. Valehül Aleyhisselam üfleyecek, üfrenince yer gökte bir muazzam bir hareket, hareket edecek, yerle çatlayacak. İnsanlara kabirden fırlayacaklar. Ve izel kubur büsiret. Alt solu topraklar kişi adışa atıldı. O anda pamusu üfürülüyor. Kim böyle kaç katılıyor ama bambadan senge paltıyor böyle. İnfrak ediyor böyle. Yerde alt yerler. Yani gök muazzam düzen değişiyor. O halde tabi yine korku içerisinde yine panikte yine gelen melekler sakın sen korkma diyor. Kalkmalar diye alıvereceğim. İşte mütevaziler. Bunun için ne gerekiyor? Allah Rabbimiz diye Allaha bağlama gerekiyor. Allah'a tanışmaya gerekiyor Mevlamızı. Allah'a tanış çok çok alma gerekiyor. Allah'a buğneme gerekiyor. Allah, bu gerekiyor. Allah kulluk etme gerekiyor. Bundan zevk alma gerekiyor bundan tad da gerekiyor bundan bu yolu görme gerekiyor. O güzel kesinlikle öyle kulunu kesinete öyle tek etmotive ederler. Allah ﷻ nasip et inşallah istigameti imanı kâmiyle yeter fadiyen.